176'dan 180'e kadar Küfre koşanlar seni üzmesin. Şüphesiz onlar Allah'a zarar veremezler. Allah onlara ahirette hiçbir nasip vermemek istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır. İman karşılığı küfür satan insanlar Allah hiçbir şeyden zarar veremezler. Onlar için elem verici bir azap vardır. Küfredenler kendilerine mühlet verişimizi sakın kendileri için hayırlı sanmasınlar. Biz onlara sırf günahları çoğalsın diye mühlet veriyoruz. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Allah müminleri oldukları halde bırakacak değildir. Nihayet murdarı temizden ayıracaktır. Allah size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah peygamberlerinden dilediğini seçer. Bunun için siz Allah'a ve peygamberlerine inanın. İnanır ve sakınırsanız size büyük bir mükafat vardır. Allah'ın fazla kereminden verdiği şeylerde cimrilik edenler bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Bilakis bu onlar için şerlidir. Cimrilik ettikleri şey kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır ve Allah işlediğiniz şeylerden haberdardır. Burada Rabbimiz subhanahu ve teala küfre koşanları gündeme getiriyor. Peygamberine küfre koşanlar seni üzmesin buyurarak insanların Müslüman olmalarını çok arzu ettiği için ve Vesselam'ın kafirlerin kendisine muhalefete inada ve isyana koşmaları onu üzüyordu bunun için Allah subhanahu ve teala ey peygamberim bu seni üzmesin şüphesiz onlar Allah'a zarar veremezler Allah onlar hakkında hikmeti dilemesi ve kudreti gereği onlara ahirette hiçbir nasip vermemek istiyor onlar için büyük bir azap vardır buyurmuştur Evet. Fıddı diyor ki kafirler eğer Muhammed doğru ise bizden kimin kafir, kimin mümin olduğunu bize haber versin bakalım dediler. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle Allah müminleri olduğu halde bırakacak değildir. Nihayet murdarı temizden mümini kafirden ayıracaktır Ayetini indirdi demiştir. Evet. 181, 182 ve 183 ve 184. Gerçekten Allah fakirdir. Biz de zenginiz diyenlerin lafını Allah işitmiştir. Dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürdüklerini yazacağız ve tadın o yangın azabı diyeceğiz. Bu yaptığınızın karşılığıdır. Allah kullarına asla zulmedici değildir. Doğrusu ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamamız için Allah bize ant verdi diyenlere senden önce nice peygamberler size apıcık delillerle ve dediğiniz şeylerden geldi. Doğru söylüyorsanız niçin onları öldürdünüz de? Seni yalanlarlarsa senden önce açık mucizeler, sayfeler ve nurlu kitabı getirenler de yalanlanmıştı. Burada Yahudilerin ham hayalleri anlatılıyor. İbn Abbas şöyle demiştir. Kimdir o ki Allah'a güzel bir borç versin de Allah onu kat kat fazlasıyla ne desin? Bakara 245. ayet nazil olunca Yahudiler Ey Muhammed Rabbim fakir düştü de kullarından borç mu istiyor dediler. Allah subhanahu ve teala da gerçekten Allah fakirdir, biz zenginiz diyenlerin lafını Allah işitmiştir, ayetini indirmiştir. Evet. Allahu u Teala devamlı buyuruyor ki benden önce nice peygamberler size apaçık delillerle hükşet ve buhanlarla ve dediğiniz şeylerle kabul edilen kurbanları yiyen bir ateşle geldi. Doğru söylüyorsanız, hakkı tabi olup peygamberlere boyun eğiyorsanız Niçin onları yalanlama, maalesef ve inatlaşma ile karşılayıp onları öldürdünüzden? Evet. Allahü Teala sonra da Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'ı teselli ederek seni yalanladılarsa senden önce açık mucizeler, sayfeler ve nurlu kitabı getirenleri de yalanlamışlardı. Evet. Ey Resulüm onların seni yalanlaması seni üzmesin. Senin için Senden önceki peygamberlerin takip ettikleri bir yol, adet vardır. Onlar da kesin burhanlar ve hücretler, hücretten ibaret, apaçık deliller, gökten almış oldukları kitaplar, resullere indirilen sayfeler, apaçık ve nurlu kitap getirmiş olmalarına rağmen yalanlandılar diyor. 185 ve 186 Her canlı ölümü tadacak. Kıyamet günü ecirleriniz size eksiksiz verilecektir. O vakit kim ateşten uzaklaştırılır, cennete sokulursa artık o kurtulmuştur. Zaten dünya hayatı aldatıcı geçimlikten başka bir şey değildir. Andolsun ki mallarınız ve canlarınız konusunda deneneceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a şirk koşanlardan birçok incidir, in incitici şeyler işiteceksiniz eğer sabreder ve sakınırsanız işte bu azme denir işlerdendir allah Teala yeryüzünde bulunan her şey fanidir ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacak ayetinde olduğu gibi bütün yaratıkları için alacak şekilde haber vererek her canlının ölümü tadacağını buyuruyor diri olup ölmeyecek kadar yegane Allah, diri olup ölmeyecek olanın sadece Allah olduğunu, insanlar ve cinlerin öleceğini melekler ve arşı taşıyanların da böyle olduğunu haber veriyor. <gülüyor> Bu ayette kardeşlerim bütün insanlara bir taziye ve bir teselli var. Yeryüzünde hiç kimse kalmayıp ölecek. Sure bitip de Allah'ın Adem'in sulbünün varlığını takdir buyurduğu nükte ve toprak bitince Allah kıyameti koparacak yaratıkları amelleriyle cezalandıracak. Büyük olsun, küçük olsun, az olsun, çok olsun hiç kimseye zerre miktarınca dahi zulmedilmeyecek. Bunun için kıyamet günü ecirlerini size eksiksiz verilecektir, buyurmuştur. Buhari bu ayetin tefsirinde Uzun bir şekilde, bir hadisin uzun bir şeklinde şöyle zikrediyor. Usame İbni Zeyd'den naklediliyor. Aleyhissalatü Vesselam, Bedir Harbi'nden önce Saad İbni Ubade'yi Haris İbni El Hazret kabilesi içinde ziyarete gitmek üzere bir merkebe bindi. Üzerinde Sedek Kadifesinden bir elbise vardı. Zeyd oğlu Usame'yi arkasına aldı. Usame diyor ki, Abdullah ibn Ubeyd, Müslüman olmadan önceydi. Mecliste Müslümanlar, müşrikler, Puta tapınlar, Yahudiler vardı. Abdullah İbni Revaha da o mecliste bulunuyordu. Hayvanın çıkardığı toz meclisi kaplayınca Abdullah İbni Ubi burnunu elbisesiyle örterek bizi tozutma dedi. Aleyhisselatü Vesselam selam verdi sonra durdu, indi ve onları Allah'a çağırdı. Onlara Kur'an okudu. Abdullah İbni Bey, ey adam söylediğin şey güzel değildir. Eğer doğru ise bize meclisimizde onunla eziyet etme. Binitine dön, onu sana gelene anlat dedi. Abdullah İbni Levaha, evet ey Allah'ın Resulü, meclisimizi de bizi de onunla baş başa bırak. Biz öylesini seviyoruz dedi. Müslümanlar, müşrikler ve Yahudiler birbirine ağır konuşmaya başladılar. O kadar ki, Neredeyse birbirinin üzerine yapılacaklardı. Aleyhissalatü Vesselam onları yatıştırmaya çalışıyordu. Nihayet sustular. Sonra Aleyhissalatü Vesselam bin bindi, yürüdü ve Saad İbni Ubade'nin yanına girdi. Aleyhissalatü Vesselam Saad İbni Ubade'ye Ey Saad! Ebu Kubabın, yani Abdullah İbn Beyi kastediyor. Şöyle şöyle dediğini duymadın mı buyurdu? Saad Ey Allah'ın Resulü onu bağışla. Sana kitabı indiren Allah'a yemin olsun ki Allah sana hakkı gönderdi. Bu şehrin halkı da onu başkan yapmak üzere anlaştı. allah Teala sana verdiği hak ile bunu kabul etmediğinde o bununla boğulacak. Bu i̇şte sana yaptığını gördüğün şey budur dedi. Aleyhisselatü Vesselam da onu bağışladı. Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı Allah'ın kendilerine emrettiği gibi müşrikleri ve ehli kitabı bağışlarlar ve kendilerine yapılan eziyete sabredenlerdir. Allahu Teala da sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a şirk koşanlardan birçok incitici şeyler işleyeceksiniz buyurdu. Allahu Teala başka bir ayet kelime de şöyle buyurmuştur. Kitap ehlinin çoğu hak kendilerine apaçık belli olduktan sonra içlerindeki çekememezlikten ötürü sizi imandan sonra küfre, küfre döndürmek isterler. Allah'ın açıklayacağı emri gelene kadar onlar affedin, geçin demiştir. Bakara 109 Evet. Kim hak üzere olur ya da iyilikle iyi emreder veya kötülükten men ederse mutlaka ona eziyet edilir. O kimsenin Allah için sabır, Allah'tan yardım dileme ve Allah'a dönmekten başka hiçbir çaresi yoktur. 187, 188 ve 189 Hani Allah kendilerine kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız izlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Onlar ise bunu arkalarına attılar ve az bir değeri değiştirdiler. Satın aldıkları şey ne kötüdür. Ettikleriyle sevinen ve yapmadıkları şeylerle ölmeyi sevenlerin Azaptan kurtarılacaklarını sanma. Onlar için pek acıklı bir azaplardır. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Allah her şeye kadirdir. Bu ifade ehli kitabı azarlama ve tehdittir. O ehli kitap ki allah Teala peygamberlerinin dilinden aleyhissalatü vesselama iman edeceklerine insanlar arasında onun adını anıp yücelteceklerine ve peygamber olarak Allahü Teala kendisini gönderdiğinde de ona uyacaklarına dair söz almıştı. Onlar ise bunu gizlediler. Basit, dünyevi bir has, alçak ve boş bir karşılık ile onun dünya ve ahirette vaat etmiş olduğu hayra karşı çıktılar. Ve verdikleri söz ve biat ne kötü oldu. Bu ayette aynı zamanda bilginler uyarılmakta ve ehli kitabın gittiği yoldan giderek, onların başlarına gelen akıbetin kendi başlarına gelmesinden ve bu sebeple insanların onların yoluna girmesinden sakındırılmaktadır. Alemlere düşen, sahip oldukları faydalı ve salih amellere ileten ilmi etrafında bulunanlara borca vermeleri ve bilgilerini saklamamalıdır. ve Vesselam Efendimiz kim kendisine bildiği konuda bir bilgi sorulur da onu gizlerse Kıyamet günü ateşten bir gem gemlenir, buyurmuştur. Evet. 190, 191, 192, 193, 194 ayetler. Göklerin ve yerin yaratılışında, Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardında gelmesinde, Akıl sahipleri için elbette ayetler vardır. Onlar ki ayakta, oturarak ve yanları üstü yatarken Allah'a anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Rabbimiz, sen bunları boşuna yaratmadın. Sen tak ve münezzehsin. Bizi o ateş azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe sokarsan şüphesiz onu perişan edersin zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz doğrusu biz Rabbimiz'e inanın diye imana çağıran bir davetçiyi işittik ve imana geldik. Ey Rabbimiz günahlarımızı bağışla, kusurlarımızı ört, canımızı da iyilerle birlikte al. Rabbimiz bize peygamberlerin vaat ettiklerini ver ve kıyamet günü rezil etme. Sen sözünden asla dönmez. Amin Yarabbi. 195'den 200'e kadar. Nihayet Rabları onlara icabet etti. Birbirinizden meydana gelen sizlerden gerek erkek olsun gerek dişi olsun çalışanın işini boşa çıkarmam hicret edenlerin yurtlarından çıkarılanların benim yolumda işkenceye, hakarete, ziyana uğrayanların, muharebe edenlerin ve öldürülenlerin suçlarını elbette önleyeceğim. Allah katından mükafat olmak üzere onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Sevabın en güzeli Allah katındadır. Küfredenlerin diyar diyar dönüp dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Az bir geçim sonra varacakları yer cehennemdir. O ne kötü yataktır. Fakat Rablarından korkanlar için altlarından ırmaklar akan cennetler var. Orada temelli kalacaklar. Allah tarafından ağırlanacaklar. Allah katında olanlar kendileri için daha hayırlıdır. Ehli kitaptan öyleleri vardır ki Allah'a size indirilen ve kendilerine indirilmiş olana Allah'a huşu duyarak inanırlar. Allah'ın ayetlerini az bir pahaya değişmezler. İşte onların ecirleri radları katındadır. Allah şüphesiz hesabı çabuk görendir. Ey iman edenler sabredin. Sebat gösterin, düşmana karşı durun. Ve Allah'tan sakının ki selah bulasın. Evet. Bu ayetlerde Allahü Teala kitaptan bir grup haber vererek onların gerçekten Allah'a daha önceki kitaplara inanmakla birlikte Aliye Sülah'a indirilen kitaba iman ettiklerini Allah'a itaat ve onun huzurunda zelil bir harda duyar durarak boyun eğdiklerini bildiriyor ve Allah'ın ayetlerine az bir paya değişmezler buyuruyor. Yani onlar kendilerindekini Muhammed Aleyhisselam'a dair müjdeleri onun güzel sıfatlarını peygamber olarak gönderileceğini ve onun ümmetinin sıfatlarını izlemezler. Onlar ehli kitabın en hayırlı ve en seçkinleridir. İster Yahudi olsun ister Hristiyan. Evet. Nitekim diğer ayet-i kerimelerde de Allah Azze ve Celle kendilerine daha önce de kitap verdiğimizde buna inanırlardı. Onlara Kur'an okuduğumuz zaman derler ki ona inandık. Doğrusu bu Rabbimiz'den gelendir. Evet. Rabbimiz'in vadi şüphesiz yerine gelmiş olacaktır. Bu sıfatlar Yahudilerde bulunursa çok azdır. Nitekim Abdullah İbni Selam ve benzeri Yahudi din adamlarında İman edenlerde bu sıfatlar bulunmaktaydı. Ancak sayıları ona bile ulaşamamaktadır. Hristiyanlardan hidayete erip de hakka boyun eğenler ise çok daha azdır. Nitekim Allahu Teala and olsun ki inananlardan iman edenlere en çok şiddetli düşman olarak Yahudileri ve Allah'a şirk koşanları bulacaksın. And olsun ki onlardan iman edenlere sevgici en yakını da biz Hristiyanlarız diyenleri bulacaksın. Allah da onları deliklerinden dolayı altından ırmaklar akan cennetlere sokacak. Orada temelli kalacaklardır. Maide 82-85 Bir hadis-i şerifte Cafer İbni Ebu Talip Meryem suresini Habeş kralı Necaiş'in huzurunda yanında patrikler ve papazlar olduğu halde okuduğunda hem Necaiş'i hem de yanındakiler ağlamışlardı. O kadar ağladılar ki sakalları ıslandı. Yine bu ve Müslim'de bulunan bir hadiste, Necaşi vefat ettiğinde, Aleyhisselatü Vesselam bunu ashabına haber vermiş ve Habeşistan'da bir kardeşiniz ölmüştür. Haydi onun üzerine namaz kılın buyurarak, sahraya çıkmış, ashabını saf tutturarak, hıyabına cenaze namazı kılmıştır. Enfiyat. Evet. Kar ve Müslüm'de gelen bir rivayette yine Aleyhissalatü Vesselam Allah yolunda bir gün cephede nöbet beklemek dünyadaki şeylerden daha hayırlıdır buyurmuştur. Yine Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz dinar, dirhem, diyim kuşan kulları yok olsun helak olsun verilirse hoşnut olur verilmezse kızar yok olsun tersine dönsün diken batırılırsa, dikeni çıkarılmasın. Allah yolunda atının dizginine sarılan, saçı başı birbirine karışan, ayakları toz toprağa bulanan kula ne mutlu. Bekçilik yapıyorsa bekçilikte, geri saflarda bulunacaksa arka saflarda olur. Bir meclise girmek için izin isterse, izin verilmez. Bu konuda şefaatta bulunursa, şefaat kabul edilmez. Evet. Ebu Ubey de Hazreti Ömer'e mektup yazarak ona Rumların çokluğunu ve onlardan çekindiği hususları bildirdi. Hazreti Ömer de ona cevap olarak Mümin kulun başına bir darlık, bir zorluk ve sıkıntı geldiğinde Allah bundan sonra bir genişlik ve ferahlık yaratır. Zorluk asla iki kolaylığı alt edemeyecektir. Zira Allah kitabında ey iman edenler Sabredip sebat edin, düşmana karşı durun. Vallah'tan sakının ki felah bulasınız. Duymuştur. Evet. Bir adam, Ey Allah'ın Resulü, bana öyle bir amel öğret ki onunla Allah yolunda mücadele edenlerin sevabına nail olayım dedi. Ali silahül hiç durmadan namaz kılar, hiç iftar etmeden oruç tutabilir misin dedi. Adam Ey Allah müteselli ben bana güç yetiştirecek kadar, zayıf, yetiştiremeyecek kadar zayıfım dedi. Bunun üzerine Ali sallallahu aleyhi ve sellem, nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, buna gücün yetseydi de yapsaydın, yine de Allah yolunda cihatta bulunanlara erişemezdin. Bilmedin ki mücahitin atı kendisi üzerinde olmadan bile, bir iki adım atsa bile, bu yüzden o mücahide iyilik sevabı yazılır bu allah Teala bütün işlerinizde ve herhalde Allah'tan sakınmayı nasip etsin. Allah'tan korkun ki dünya ve ahirette ferah bulasınız buyuruyor. Allah Resul'da Muaz-ı Yemen'e gönderirken nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülüğün peşinden onu silecek bir iyilik yap. insanlara daima iyi muamelede bulun. Emreni vermiştir. Hamd ve minnet Allah'adır. Allah bizleri kitap ve sünnet üzere ölmeyi nasip etsin. Halinden suresi burada bitti. Allah okuyup amel etmeyi hepimize nasip etsin. Rabbil Alemin.